Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecma'yı Musemmel iman İmanın isimlendirilmesi Ve min usulü l-akiyyeti Salih-i salihi ehlişnet vel cemaati Ehlişnet vel cemaat Salih-i salih'in akıdesinin usulündendir Enel imane indahum İman onların yanında Tasdikum bil cinani Kalp ile tasdiktir. Ve kavlun bil lisani, dille söylemektir. Ve amelun bil cevarifi ve elkanı, Vuzurlarla amel etmektir. Ve zidu bil taati, taat ile Ve yan kusurul masiyeti, Masiyeti ile de eksilir. Vel imanu, iman, Kavlun ve amel söz ve ameldir. Kavlul kalbi ve kavlul lisanı Kalbin ve dilin sözü. Ve amelul kalbi, Amelin kalbi ve amelul cevarifi, Ve uzuvların ameli. Ve kavlul kalbi, kalbin sözü, ve itikaduhu ona itikad etmek, ve tasdikuhu onu tasdik etmek, ve iqraruhu onu ikrar etmek, ve iqanuhu ve ona yakın bir yakin yakın Ve qavlul lisani dilin sözü, ve hu el nutku bi şehadeteyni, kelime-i şehadeteyni nutk etmektir. ve iqraruhu bi devazimihâ, bi devazimihâ, o ikisinin e, gerektirdiğini ikrar etmektir. Ve amelul kalbi, kalbin ameli, niyetuhu niyeti niyetidir ve eslimuhu teslimdir vel ihlasu ikhlasdır ve anuhu boyun emedir ve ricahu ricadır ve huduhu boyun emedir ve inkiyaduhu boyun emedir onun boyunduru altına izan hudu inkiyat yani ona boyun eğmek ona itaat etmek onun hükümranlığı boy boyunduru altına girmek demek değil mi ve <gülüyor> hubbuhu sevmek ve irâdet hu, onu irade etmek istemektir. Ve amelul cebârifî, huzurların ameli, fîalul emre emredilenleri yapmak ve terkul menfiyyâti, nehyedilenleri de terk etmektir. Evet, şimdi <gülüyor> bugün gelmiş olduğumuz konu yani iman müsemması, ehli sünnetin yanında iman ne demektir? Şimdi normalde e, bu iman meselesi ehl itikadın en önemli meselesidir. Öyle değil mi? İman, küfür, vaat ve vaid mevzuları. Nedir bunlar? İtikad ilminin en önemli meseleleridir. Niye? Çünkü bütün dini öğrenmenin, okumanın, yaşamanın genel hedefi nedir dünyalık hüküm olaraktan Kimin mümin olduğunu, kimin kafir olduğunu, kimin fasık olduğunu bilmektir. Öyle değil mi? Çünkü mümin olanlar şeriat ahkamıyla hükmedecekler. Kafir olanlar kendi ahkamlarıyla hükmedecekler. Mümin olanları seveceğiz, kafir olanları sevmeyeceğiz vesaire işte mü'min olanlarda da böleceğiz, mü'min olup da adalet vasfı olanlar, mü'min olup da fasık olanlar. Yani bütün muamelatımızın temelinde ne vardır? İtikadın bu konusu vardır. Kim, ne isim alacak? Herkese ahiret yönünde de bu böyledir. Yani ahiret yönünde de mevzu bu şekildedir. Neden? Çünkü ahirette de mü'min olanlar yani en son nokta olan cennete gidecekler. Dünyada yapmış oldukları yani o iman müsemmasına girenleri yapanlar cennet ehli olacaklar. İman müsemmasına girmenleri yapmayanlar. O da tabi kısım kısım olması gerekip de mutlaka şart olanları yapmayanlar cehenneme gidecekler vesaire. O zaman ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki bu iman meselesi hem dünyadaki müslümanların muamelatı açısından hem ahiretteki sonuç açısından en önemli mesele. Çünkü buna göre dünyada insanların konumları belirlenir. Buna göre dünyada insanların isimleri belirlenir. Ve buna göre ahirette insanların varacakları ve ebedi kalacakları veya süreli kalacakları yer ne yapılır? Belirlenir. Böyle olması hasebiyle itikadın en hassas mevzusu, öyle mi? Yani niye itikadın en hassas mevzusu? Çünkü iman mefhumunu anlamayan bir insan, İman ehli olmayan bir insana iman ismi verip bütün dünya ahkamı boyunca onu müslümanların getirip e, müslümanların hükmünde tutabilir. Veyahut da hakeza iman mefhumunu anlamayan bir insan Allah azze ve celle'nin yanında müslüman olan bir insana yanlışlıkla iman müsemmasının dışında bir isim verir ve ona kafirlerin ahkamıyla ne yapar? Ahkamıyla hükmeder. Bu da Allah'ın neyine aykırıdır? Bu Allah'ın hem kevni iradesine hem de şer'i iradesine nedir? Aykırıdır. Neden? Çünkü Allah Azze ve Celle müminlerle kafirleri hem isim olarak birbirinden ayırmıştır, hem hüküm olarak birbirinden ne yapmıştır, ayırmıştır. Efendij alul mücürimi ne, Efendij alul Biz Müslümanları mücrimler gibi yapar mıyız hiç? diyor mesela Allah Azze ve Celle. Veya Allah pis ile temizi birbirinden ayırt etmeyece etmeyinceye kadar sizi olduğunuz hal üzere bırakacak değildir. Veyahut da Peygamber diyor, senin çokluk hoşuna gitse de Allah Azze ve Celle ne yapacaktır? Pisle kötüyü birbirinden ayıracaktır. Yani Allah Azze ve Celle, müminlerle kafirlerin birbirinden ayrılmasını istiyor. Öyle mi? Hem dünya hükmü açısından hem ahiret hükmü açısından. İman müsemmasını doğru anlamayan bir insan, tekrar söyleyelim, işin ehemmiyeti buradan geliyor. Allah'ın mümin demediği insanlara mümin deyip de onlara Allah'ın lutfundan kereminden teşrik kılmış olduğu hükümleri uygular. Yani mü'min gibi muamele eder. Sevgide, velayette, bağda, dostlukta vesaire. Hakkese tam tersi de olabilir. Allah dostu olan, Allah'ın sevdiği insanlara iman müsemmasını anlamayan insanlar küfürle hükmedip onlara kafirlerin muamelesini ne yapabilirler? Yapabilirler. İkisi de Allah'ın hoşuna gitmeyen şer'i ve kevni iradesine aykırı olan şeyler. Tamam. Bu sebepten ötürü iman meselesi önemli ve hassas bir mesele. Buradan sebep İslam'daki ilk itikadi ihtilaf da nereden türemiş? İlk itikadi ihtilaf da iman müsemmasında türemiş. Öyle değil mi? Yani hariciler ile, hariciler ilk ee, sahabe döneminde açığa çıktıkları zaman ilk iman küfür meselesinde, yani iman müsemmasında ihtilaf etmişler ve o dönemde sahabeyi tekfir etmişler. Nasıl? Büyük günah işleyen insanların kâfir olacağına hükmedip, öyle mi? Oysa Allah Azze ve Celle büyük günah işleyen insanların küfrüne ne yapmıyor? küfrüne hükmetmiyor. Allah'ın küfrüne hükmetmediği insanların küfrüne hükmetmişler ve bu şekilde İslam'daki ilk ihtilafı çıkarmışlar. O da nedir? Elbette ki haricilerin birçok vasıfları vardır. Birçok özellikleri vardır. Lakin temel vasıfları nedir? Temel vasıfları büyük günah işleyen insanların dinden çıktığına ve cehennemde ebedi kaldığına kalacağına itikat etmelerdir. Bu sebepten ötürü sahabeyi de ne yapmışlardır? Sahabeyi de tekfir etmişlerdir. Yani İslam'daki ilk Akidevi anlamdaki ihtilaf nedir? Ee, haricilerin çıkarmış olduğu iman müsemmasındaki veya küfür müsemmasındaki ihtilaftır. Tamam? Şimdi normalde selef ulemasının kitaplarına dönüp baktığımız zaman veyahut da selef ehli hadisin, ehli sünnetin itikadını aktaran kitaplara baktığımız zaman imanın tanımını genelde şu şekilde yapar. اَلْ اِيمَانُ قَوْلٌ amelün demişler. İman söz ve ameldir demişler ve daha sonra bu şekilde tafsilata gitmişler. İşte söz kalbin sözü, söz dilin sözü. Amel işte kalbin ameli, amel organların ameli diye bu şekilde tafsilata gitmişler. Lakin selefin ibaresinin toplandığı nokta nedir? El imanu kavlun ve amelun. Halef uleması ise, yine ehli sünnetten olan halef uleması ise demişler ki zaten ehli sünnet kavlun ve amelun dedikten sonra hani işte dilin ameli, dilin sözü, kalbin sözü kalbin ameli, organların ameli diye tafsilata gitmişler ya. Bu tafsilata gitmemek için şöyle bir tanım yapmışlar. Demişler ki iman, dille söylemek, kalp ile tasdik etmek, organlarla da ne yapmaktır? Amel etmektir. Bu ikisinin arasında bir fark var mı mana itibarıyla? Yani el imanu kavlun ve amelun sözüyle bu ikinci zikretmiş olduğumuz tarif arasında bir fark var mı? Yok. ikisi de aynı şeyi anlatıyor. Lakin burada bilmemiz gereken selefin ibaresi Selef'in kullanmış olduğu ibare kavlün ve amelün. Öyle mi? Selef'in bizzat ağızlarından çıkan ibare bu. Sonradan gelenlerin kullanmış olduğu ibare yine doğru bir ibare. O da nedir? İman söylemek, kalp ile söylemek, ile tasdik etmek nedir? Kavl el kavlü vel kavlu bil lisan ve tasdikü bil cinan amelü bil Yani dille söylemek, kalp ile tasdik etmek, organlarla da ne yapmaktır? Organlarla da amel etmektir. Ne demek bu? Şimdi şeyh bize bunu açıklıyor diyor ki iman sözdür ve ameldir. Dilin sözüdür ve kalbin sözüdür. Ne demek dilin sözüdür? Dil imanın alameti olan iman ettim me alamet olan kelime-i şehadeti veya kelime-i tevhid'i nutk etmesidir. Öyle mi? Dilin sözü budur. Ve nutk etmeye kadir olduğu halde imanını nutk etmeyen insan öyle mi? Kadir olmamak iki yönlü olur. Ya adam acizdir yani laldır mesela söyleyemiyordur veya içinde bulunduğu ortamda imanını ketmetmesini gerektiren yani imanını gizlemesini gerektiren bir durum söz konusudur. Bundan dolayı imanını nut etmiyordur, ağzıyla söylemiyordur. Bunun dışında imanını nutuk etmeye kadir olan bir insan imanını nutuk etmediği zaman bu iman icma ile ondan ne yapılmaz? Kabul edilmez. Yani iman ettiğini tabir etmesi lazım. Bu kelime tevhidle olabilir, kelime-i şehadetle olabilir. Bunları henüz duymamışsa ben Müslümanım demekle olabilir vesaire Kalbin neyidir demişiz burada. Bir de e, kalbin sözüdür. Kalbin sözüdür ne demektir? Kalbin buna itikad etmesi, şek duymadan yakinen bunu tasdik etmesi öyle değil mi? Ve ne yapması? Bunu ikrar etmesi ve bunu yakın şekilde kabul etmesidir. Kalbin bunu yakın şekilde kabul etmesidir. Kalbin ameli nedir peki? diyoruz. Kavli, selefin sözünü açıklıyoruz şu anda öyle mi? Kalbin ameli nedir? Kalbin ameli, kalbin iman edilmesi gereken şeyleri sevmesidir. Ona boyun eğmesidir. Öyle değil mi? Ona tevekkül etmesidir. Ona karşı bir korku duymasıdır. Ona karşı bir rica, bir umut içinde barındırmasıdır. Bunlar hep nedir? Kalbe taalluk eden kalbi amellerdir. Öyle değil mi? Tevekkül, sevgi, rica, korku, haşiyet, inabet vesaire bunlar hep kalbin neleridir? Kalbin amelidir. Bir de organların ameli söz konusudur. Organların ameli nedir? Emredilenleri, Allah'ın emrettiklerini yerine getirmek, Allah'ın nehyettiklerinden de kaçınmaktır. Öyle mi? Bu neyin tefsiridir? Selef'in imanı tanımlarken kavlun ve amel. Şimdi zaten bize nakiller yapacak kim bunu söylemiş diye. Zaten biz ikinci halefin yaptığı tanımı yaparsak daha, daha ziyade yani seleften de bunu bu şekilde söyleyenler var ama daha ziyade bu halefin tanımı olmuş. dille söylemek, kalp ile tasdik etmek, organlarla da ne yapmaktır? Organlar ile de amel etmektir. Evet. خَلْ اَعْمَالُ عِنْدَ اَهْلِ سُنَّتِ bir cüzdür. وَتَاخِرٌ فِي kema nasıl ki icma عليه ايمتهum. onların imamları onun üzerine icma etti. Taqalu diller ki la imana illa bil iman yoktur sadece amelle vardır. Wala kavlun wala amelun illa bin niyeti söz, amel yoktur sadece niyetle vardır. Wala kavlun wala amelun wala niyyetun söz, amel niyet yoktur illa bir muvafakati muvaf muvaf sünneti sünnete muvaf ile vardır. Fakat atlaqallahu taala sıfatı müminine Allah hakla müminlerin katına parola itlak etti. Lillezina amenu yimanlandal icin ve amilu bima amenu bihi. İman ettikleriyle amel edenler için min usulü'd-dini ve furu'u din usulüne ve furu'una amel edenler için ve zahirihi ve batını ve zahiriyle amel edenler için. Vazaharat a'saru hada'l-iman bu imanın eserleri açığa çıktı bi akaidihim onların akidelerinde ve kavlihim sözlerinde zahireti ve batinati vel batinati zahiri ve batini amel, amellerinde açığa çıktı. Allahu Teala Allahu Teala dedi ki: "İnnemel mu'minunellezine müminler lem kimselerdir ki izâ zikirallahu Allah zikredildiği zaman vezilet kulubuhum onların kalpleri ürperir ve izâ tuliyet aleyhim ayâtuhum ayeti onların üzerine okunduğu zaman izdadetkum iman imanları artarlar ve alâ rabbihim tevekkelun ve Rablerine tevekkül ederler." اَلَّذ۪ينَ يُقِيمُونَ السَّلَاةَ اَلَّذ۪ينَ O kimselerdir ki يُقِيمُونَ السَّلَاةَ namazı kılarlar وَمِمَّا رَزَقِنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ve kendisine rızık verilmiş şeylerden infak ederler وَلَاكِ işte onlar hak müminlerdir لَهُمْ دَرَجَاتُ عَنْدَ رَبِّهِمْ onlar için Rableri katında dereceler vardır ve mağfiratun ve mağfirat vardır ve rizkun kerim Karan Allahu Azza ve Karin yani Allah birleştirdiği el imane ma'al ameli. İmanı amelle amelle beraber zikretti. Yan yana zikretti. Fi kethirin min el ayati bi'r shogayati fi kitabihil azizi az kitabında. Fakale subhanahu ve taala inalladheena amenu ve kimsalil ve salih Konaçlamlar yeri olarak onlara dedi cennetleri vardır. Ve Allahdır. Ve Kim ki Rabbimiz Allahdır? Allah, fırma kimseler ki Rabbimiz onlara Malaiketu Malaikeler Allahın zulmeyinler. Allah doğru oldular. tevhidin. Allah tevhidin. Allah tevhidin. Allah tevhidin. Allah tevhidin. Allah tevhidin. Allah tevhidin dedi ki vatil celcenneti lleti bu cennet ki bu ha lima kuntum taamelun amel iktidinizle ona varis olunuz evet ve kale ve dedi ki vel asri asran olsun ki innal insane lafi husr insan muakket insan bir huslandadır illele dine amenu ancak iman ede ve amilus salihat ve salih amel eden fetawasau bil hakki ve tawasau bis sabri nebi ibnahu kubba sabit tavsiyeden müstesna وقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي dedi ki kul amantu billahi dedi ki Allah'a iman ettim fe mustakim salat dostu olur. Ve qala beyne dedi ki peygamber aleyhisselam el imanu bi 70 şubeten. İman 70 küsur şubedir. Fehhtaruha qulu la ilahe en fazletisi la ilahe Ve adnaha en düşük tercümesi hani yoldan eziyet verici şeyi uzaklaştırmaktır vel hayah şube'nül iman. Bu imandan bir <gülüyor> şubedir. Evet. Şimdi normalde biz e, imanı tanımlarken ne dedik? İmanı tanımlarken dedi ki <gülüyor> e, amel ve sözdür. Öyle mi? Doğal olarak biz bu tanımda ameli dahil etmiş olduk. Yani amelin imandan bir parça olduğunu dahil etmiş olduk. Şimdi burada iki tane mesele var. Bu konudaki muhalifleri de anlatacağız. Bu ehli sünnetle muhalif fırkalar arasındaki, yani çok ciddi tartışmanın olduğu meselelerden bir tanesi. Bunlardan biri ne? Bir, amel imandan bir cüz müdür, yoksa değil midir, bu birinci mesele. Bunlardan ikincisi ne? Bunlardan ikincisi ise, amel imanın sıhhat şartı mıdır, yoksa kemal şartı mıdır? Ne demek bu mesele? Şu demek. ''Amel imandan bir cüz müdür değil midir?''den kastımız. Yani biz iman dediğimizde amel de imana dahil midir yoksa değil midir? Bir insanı iman edebilmesi için amel gerekli midir değil midir? Bu birinci mesele. İkinci mesele, tamam. Diyelim ki amel imandandır. Peki amel imanın sıhhat şartı mıdır? Yani olmazsa iman olmaz mı? Sıhhat şartı demek buydu değil mi? Yoksa kemal şartı mıdır? Kemal şartı ne demektir? Yani olmazsa da olur, lakin olursa mükemmel olur. En kemale ermiş. E olur. Yoksa kasıt bu mudur? Şimdi bunu anlatacağız. Şimdi normalde ehli sünnetin yanında birinci mesele iman amelden bir cüzdür ve iman da amelin içerisine dahildir. Bunun delillerini başlıklar altında sıralayacak olursak birincisi Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'de sürekli iman ehlini amel ehli olarak tanıtmıştır bize. Öyle değil mi? Ellezine amenu ve amilussalihati. Hatta Kur'an okumayı bilmeyen insanların bile bildiği bir ayet yani herkesin diline dilinde kolay olan bir ayet. Ellezina amenu ve amilus salihate. İman edenler salih amel işleyenler. Mesela buna önümüzde şeyhin vermiş olduğu ayetlerden örnek verecek olursak Asr suresi değil mi? İnnel insane lefi husr vel asr innel insane lefi husr asra andolsun ki muhakkak ki insanlar hüsran içerisindedir. İllellezine amenu ve amilus salihate. Ancak İman edenler ve salih amel işleyenler bundan nedirler? Müstesnadırlar. Mesela. Onun için biz ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki Kur'an-ı Kerim birçok ayetinde iman ile salih ameli yan yana zikretmiş ve salih amelin iman ehlinin özelliğini olduğunu ne yapmıştır? Allah azze ve celle beyan etmiştir. Öyleyse iman nedir? Öyleyse iman amelden bir cüzdür. Hatta biraz sonra da iman amelin ta kendisi, amel de imanın ta kendisidir. İman bir tasavvurdur. Amel ise bunun nedir pratikte görünmesidir. Yani amel imanın suretidir. Amel imanın neydir? İman cevherdir, özdür. Amel ise onun suretidir, yansımasıdır, açığa çıkmasıdır. Amel olmayan bir iman neden ibarettir? Yani amilü salihati kısmı olmayan bir iman mücerret iddadan ibarettir ve mücerret iddadan da ne yapmaz? Öteye geçmez. Şimdi güzel. Lakin burada bu tip delillere getirilen bir itiraz var. Yani bazı insanlar bu tip delilleri kabul etmemişler. Ne demişler? Demişler ki mesela ben desem ki caa Muhammedun ve Aliun. Öyle mi? Muhammed ve Ali geldi desem mesela. Ne yapmış oldum? Arada atıf harfi kullandım değil mi? Vav harfi atıf harfidir. Caa Muhammedun ve Aliun. Bu neyi gösterir? Muhammed ve Ali'nin beraber geldiğini gösterse de Muhammed'in ayrı biri, Ali'nin ayrı biri olduğunu gösterir. Öyle değil mi? demişler aynı bu şekilde. Ellezine amenu ve deyince de Allah demek ki amel ayrı bir şeydir. İman da nedir? İman da ayrı bir şeydir. Öyle mi? Hani ellezine amenu iman da ve amilussalihati. Ve salih amel işleyenler <gülüyor> deyince yani vav wow, harfi atfını kullanınca demek ki iman ayrı bir şey, amel de ayrı bir şeydir. İman amelden bir cüz değildir. Biz ne diyeceğiz? Biz diyeceğiz ki bu istidlal şekli yanlıştır. Neden dolayı yanlıştır? Çünkü vav yani wow ile gelen atıf her zaman muğayyereti gerektirmez. Yani ma'tuf aleyhinin öyle mi? Kendisine ma'tuf olduğu şeyin birbirinden ayrı olduğunu olmasını gerektirmez. Örneğimiz var mı bize? Örneğimiz var. Ne gibi şöyle? Bazen Allah bir bütün olan şeyi zikreder. Sonra onun içerisindeki en önemli parçayı ayrıyeten zikreder. Vav'la atıf yapar onun önemine dikkat çekmek için. Öyle mi? Kur'an-ı Kerim'de bu kulların çeşidi var mıdır? Vardır. Mesela kul men kana aduven li Cibrila fe inneh nazzalehu ala kalbika bi iznillah musaddikan lima beyne yedihi ve huden ve busra lil mu'minin. Men kana aduven lillahi ve ve rusulihi arasında Cibril Aleyhisselamla ilgili bir tartışma geçince onlar biz işte Cebrail sana vahiy getiriyorsa biz sana iman etmeyiz çünkü Cebrail şeydir, e, savaş meleğidir deyince Allah şu ayetleri indirdi. Deki ki kim Cebrail'e düşmanlık ederse bilsin ki şüphesiz ki Cebrail o Kur'an'ı senin kalbine Allah'ın izniyle kendinden öncekileri doğrulayan müminlere hidayet ve müjde olarak indirmiştir. Kim Allah'a, meleklerine, Resulüne Cibril'e ve Mikail'e düşmanlık ederse bilsin ki Allah da kafirlerin düşmanıdır. Bakın ayette dikkat edin. Kim Allah'a, meleklerine, rasullerine, Cebrail'e, Mikail'e düşmanlık ederse? Normalde Cebrail ile Mikail meleklerin sınıfından değil midir? Yani Cebrail de Mikail, de e, melek değil midir? Allah burada وَوْحَرفî ile atf ediyor. ve كَانَ عَدُوًا لِلّٰهِ ve وَرُسُلِهِ ve وَمِيْكَالَ Bu nedir? Bu şudur. Demek ki Cibril ile Mikail meleklerin sınıfından olmasına rağmen konu onların üzerinden gittiği için tartışma onların üzerinden gittiği için Allah onların önemine dikkat çekmek için onların bağlı olduğu, içinden olduğu taifeyi zikrettikten sonra bir daha onları ne yapmıştır? onları ayrıca zikretmiştir ki onların önemine dikkat çekmek için. Biz demiştik mesela başka ne, ne bunun gibidir? men قَالَ لَا illallah إِلَّا اللّٰهِ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُوا min دُونِ kim la ilahe illallah derse ve Allah'ın dışında ibadet edilenleri de inkar ederse حَرُمَ مَالُهُ ve وَحِسَابُهُ ala Allah Malı ve canı haram olmuştur, kanı haram olmuştur. Hesabı da Allah'a aittir. Normalde kim La ilahe illallah der, Allah'ın dışında ibadet edilenleri inkar ederse diyor ya. Allah'ın dışındakileri, ibadet edilenleri inkar etmek La ilahe illallah'ın içinde değil mi? La kelimesinin içerisine dair. La dedik mi? Zaten Allah'ın dışında ibaret edilenleri inkar ediyoruz, la diyoruz, hayır diyoruz. Bütün ilahların cinsini nefi ediyoruz. Buna rağmen Allah, la'nın içindeki bir manayı tekrardan atıf harfiyle zikrediyor. Ta ki onun önemine ne yapmak için? Dikkat çekmek için. Demek ki her va ve atıf, atfedilenle atıf olanın ayrı ayrı olmadığını, bazen bizzat aynı şey olmasına rağmen önemine dikkat çekmek için aynı şekilde zikredebileceğini bize ne yapar? Gösterir. Şimdi bunun delillerini zikredeceğiz bu defa. Yani amelin imandan olduğunu ve bu ayetlerde kast edilenin de yani amelle imanın e, kast edilenin de e, bizzat imanın kendi içinden olan amel olduğunu zikredeceğiz. Mesela en bariz delil bu konuda ne olabilir Kur'an-ı Kerim'den Bakara suresindeki hangi ayet? Ha, ile ilgili ayet. Öyle mi? Kıble değiştiği zaman sahabe kendi arasında konuşuyorlar. Peki. Mescid-i Aksa'ya yönelik namaz kıldığımız namazlarımız ne olacak diyorlar. Öyle mi? Veyahut vefat eden kardeşlerimizden Mescid-i Aksa'ya yönelik namaz kılan Mescid-i Haram'a yönelik namaz kılmayanların namazı ne olacak? Ne diyor Allah cevap olarak? وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيعَ اِمَانَكُمْ Allah sizin imanlarınızı zayi edecek değildir. Burada imandan kastı ne ya Allah Namaz. Allah namazı ne diye isimlendiriyor? Namazı iman diye isimlendiriyor. وَمَا <gülüyor> كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِمَانَكُمْ Sor, neye cevap olarak geliyor bu? Hangi soruya cevap olarak geliyor? Bizim Mescid-i Aksa'ya yönelik kılmış olduğumuz namazlar ne olacak? وَمَا كَانَ اللّٰهُ iman اِمَانَكُمْ Biz buradan ne anlıyoruz? Biz buradan anlıyoruz ki Allah azze ve celle'nin yanında iman, amel demek iman demektir. İman demek de nedir? İman demek de amel demektir. Bunun çok açık bir delilini sünnetten zikredebilir miyiz? Mesela kim söyleyecek? <gülüyor> İmam Bukhari ibn Abbas'tan, Abbas'tan bize naklediyor değil mi? Vefat Beni Kays Peygamber Aleyhisselatü Vesselama gelince, yani bir topluluk olarak, heyet olarak Peygamberimize gelince, ne diyorlar? Diyorlar ki, Ya Resulallah, Biz tabii geliyorlar. İşte kimdir bunlar? Diyorlar, bunlar biz Rabi Adanız diyorlar. Peygamberimiz diyor, Merhaba, bilkom, yıgır, kaza, yavvala, ne deme. Yani merhaba, selam olsun size. Üzülmeyin, pişman da olmayın yani diyor. Diyorlar ki, Ya Resulallah biz sana böyle sürekli gelemeyiz. Bizimle senin aranda mudar kafirleri vardır diyorlar. Yani biz böyle her istediğimizde memleketten kalkıp sana gelemiyoruz. Sen bize böyle çok cami, toplayıcı bir şeyler emret. Biz kavmimize gidip bunu ne yapalım? Bunu aktaralım. Peygamber aleyhissalatü vesselam da onlara bir şeyleri emrediyor, bir şeyleri de nehyediyor. Diyor ki kavme hitaben اتدرون iman Soru bak şimdi bizim tam sorumuz, Resulullah bizim sorduğumuz soruyu Aleyhisselatu vesselam onlara soruyor. Siz imanın ne demek olduğunu biliyor musunuz? diyor peygamber aleyhissalatu vesselam. Onlara diyor ki Allah ve Rasulü Allah va resulü daha iyi bilir. Peygamberimiz diyor ki el imanu şehadatu en la ilahe illallah. Öyle mi? Ve salah ve itauz zaka ve siyamu ramadan ve an min al an al khamsa min al Ve iman nedir sizin? Allah'ın varlığına, Allah'ın ruhiyetine şahitlik etmeniz. Namazı kılmanız. Zekatı vermeniz, orucu tutmanız ve ganimetlerin ne yapmanızı? Ganimetlerin beşte birini vermenizdir diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Burada Peygamberimiz imanı neyle tefsir ediyor? İmanı amelle tefsir ediyor, öyle mi? İman nedir? iman? İmanın ne olduğunu biliyor musunuz? Cevap olarak da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Cevap olarak da şeylere, o topluluğa imanın namaz, zekat, oruç vesaire olduğunu söylüyor. Bu da konuda nedir? Bu da konuda bütün e, ihtilafları kesecek olan kat'i binadır, delaleti kat'î olan bir nas'tır. Ne yönüyle? İmanın amelle tefsir edilmesi yönüyle. Ha yine mesela buna örnek nedir? Allah azze ve celle cennet ehlini cennete koyarken de cehennem ehlini cehenneme koyarken de Allah azze ve celle ne yapıyor? Allah azze ve celle ne ile muhatap alıyor onları? Amelleriyle. Öyle değil mi? Vatikel cennetu llatî ûristumûha bimâ kuntum ta'melû. Bu cennetlere siz ne ile varis oldunuz, yapmış olduğunuz amellerle varis olduğunuz cennetlerdir. Cehennem ehli ne diyor? Cezen bima kuntum tamelu. Yani bu sizin yapmış el yomutu czauna bima kuntum Yapmış olduklarınızın karşılığını alacaksınız, amellerinizin karşılığını alacaksınız bugün diyor Allah Azze ve Celle. Bu da bize ciddi manada neyi gösterir? Ciddi manada amelin imanın olmazsa olmazı olduğunu, amelin imandan olduğunu gösterir. Çünkü Allah Azze ve Celle insanları bununla ne yapmıştır? muhatap almıştır. Hakeza yine nedir? Hakeza Şeyh de burada hadis olaraktan vermiş. Yine İmam Buhari'nin rivayet etmiş olduğu bir hadiste Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'da el imanu bid'un ve 70. Başka bir rivayette bid'un ve 60 şube. İman 76 veya o da nedir? 70 küsür veya 60 küsür nedir? Şubedir diyor. Nedir? Efdaluha. "Kavlu la ilahe illallah." O en efdali la ilahe illallah'tır. اَذْلَاهَا اِمَاتَتُ الْأَذَىٰ اَنِ الطَّرِقِ En düşüğü de yolda eziyet verici bir maddeyi kaldırmaktır. وَالْحَيَاءُ iman haya da nedir? Hayada imandandır. Biz buradan ne anlıyoruz? Biz buradan şunu anlıyoruz. İman şube şubedir. Ve Resulullah şubeleri neyle tefsir ediyor? Şubeleri amel ile tefsir ediyor. E şubeler de imanın içinden olan şeylerdir. Öyle değil mi? Öyleyse ameller nedendir? Ameller imandan bir cüzdür. Tamam Şimdi burada... İkinci bir mevzuya şey yapmış Şeyh, e, ikinci bir mevzuya girmiş demiş ki: "Fel imanu, wal amelu mutlazimani, la yinfaku ahduhuma İman ve amel birbirine mütlazimdir. Yani iman, ameli gerektirir, amel de imanı gerektirir. Birbirine mütlazimdir. "La yinfaku ahduhuma anil aakhir." Biri diğerinden ne yapmaz, biri diğerinden ayrılmaz e, demiştir. Niye? ve ee, amelu suratul iman ve cevheri amel nedir imanın suretidir yani açığa çıkan halidir ve cevheri ve onun cevheridir özüdür ve huwa min lavazimihi ve muqtadayatihi amel imanın gerektirdiklerindendir ve nisfu ma'nahu ve onun nedir ve huwa ve muqtadayatihi ve nisfu ma'nahu ve onun manasının nedir ve onun manasının yarısıdır yani amel imanın nedir yarısıdır biz dedi ki iki tane meselemiz var bizim. Öyle mi? Bunlardan bir tanesi nedir? Bunlardan bir tanesi e, amel imandan mıdır? Zikretmiş olduğumuz delillerle ve daha zikredilebilecek olan birçok delille amel imandandır. Ehli sünnet de bu konuda ne yapmıştır? İcma etmiştir. Şimdi ikinci meseleye geleceğiz. Amel imandandır bunu anladık. Lakin amel imanın sıhhat şartı mıdır? Yoksa amel imanın şeyi midir? amel e, imanın kemal şartı mıdır ne demekti sıhhat şartıyla kemal şartı sıhhat şartı edersek amel olmazsa iman olmaz kemal şart edersek amel olmazsa da iman olur lakin olursa güzel olur öyle mi ehli sünnetin yanında amel iki kısımda incelenir bir biz amelleri parça parça ele alırsak deriz ki ameller, yani imana dahil olan ameller, kısım kısımdır. Bazı ameller vardır, imanı sıhhat şartına dahildir. Bazı ameller vardır, imanın kemal şartına dahildir. Öyle mi? Her amel aynı mertebede değildir. Ameller birbirinden nedir? Ameller birbirinden farklıdır. Bizi haricilerden ayıran nokta da burasıdır zaten. Öyle mi? Onlar bütün amelleri aynı mertebede görüp, İmanın sıhhat şartı saydıkları için her ameldeki problemi insanın kafir yapması gerektiğine inanmışlar. Ehli sünnet ise demişler, hayır böyle değildir. Ameller kısım kısımdır. Bazı ameller vardır imanın sıhhat şartıdır. Bazı ameller vardır imanın nedir? Kemal şartıdır. Bunu söylerken de bunu kafalarından söylememişler. Bunu Resulullah aleyhissalatu vesselam'a dayanarak söylemişler. Nedir? Çünkü Resulullah iman şube şubedir dedikten sonra la ilahe illallahı ayrı zikretmiştir. en üst olarak Yoldan eziyet verici bir maddeyi ne yapmıştır? Ayrı zikretmiştir Peygamberimiz. Demek ki her amel ne değildir? Aynı mertebede değildir. Amellerin bir en üstü vardır. Şubelerin bir de neyi vardır? Bir de en altı vardır. eni Sünnet demişler ki, bu anlamda ameller üç kısımdır. İmana dahil olan ameller üç kısımdır. Nedir? Bir, asli iman. İki, vacip iman. Üç, müstahap olan iman demişler. Öyle mi? Asli iman nedir demişler? Asli imana dahil olan ameller olmadığı zaman bunlar imanın sıhhat şartıdır. Yani bu amel sıhhat şartıdır. Olmasa iman olmaz. Ne gibi? La ilahe illallah söylemek gibi. Mesela öyle mi? La ilahe illallah'ın ehlini sevip, la ilahe illallah ehil olmayan insanlara buğz etmek gibi. Kafirleri düşman edinip müminleri dost edinmek gibi. Mesela. Sadece Allah'a ibadet etmek gibi mesela sadece Allah'a dua etmek gibi sadece Allah'a ada kurbanı kesmek gibi Racih olan görüşe göre namaz gibi mesela öyle değil mi namaz nedir namazla imanın olmazsa olmazdır o zaman bu olmazsa olmaz kısım efflaruh'ya giren yani en üst şubeye dahildir ve asrul imana dahildir yani olmazsa şey olmaz yani iman olmaz o zaman ne diyeceğiz biz o zaman diyeceğiz ki Aslul imana dahil olan ameller, yani din olmazsa olmazları imanın sıhhat şartıdır, öyle mi? 2- Vacip olan imana dahil olan ameller vardır. Bunlar nedir mesela? Oruç gibi, haç gibi, öyle mi? Yapılması gerekir ama yapılmadığında insanı iman müsemmasından çıkarmaz. Lakin ne yapar? İnsanın kıyamette Allah affetmezse azap görmesine sebep olur. Ama insanı iman müsemmasından ne yapmaz? insanı iman müsemmasından çıkarmaz. Öyle mi? 3- Müstehap olan ameller vardır. Bunlar da nedir? Kişi yaptığında imanını artıran, Allah katında derecesini artıran, kişiye ecir getiren, lakin kişi yapmadığı zaman ne yapmayan? Kişi yapmadığı zaman kişiye ne ateş getiren ne de onu iman müsemmasından çıkaran ameller değildir bunlar. Bunlar da müstehap olan nelerdir? Müstehap olan amellerdir. Öyleyse amelleri parça parça düşündüğümüz zaman ne oldu dedik ki ehli sünnetin yanında ameller aynı kategoride değil bütün ameller imandandır öyle mi lakin her amel aynı kategoride değildir nedir amellerin kimisi vardır olmazsa imanı götürür insanı İslam iman müsemmasından çıkarır olmazsa iman müsemmasında kalırsın müslüman olursun lakin ahirette azap görürsün olmazsa iman müsemmasında kalırsın ahirette de azap görmezsin Lakin en üst cennetinin üstünde olmazsın. Resulullah'ın komşusu olmasın, işte e, Arşın gölgesinde olmasın, daha alt derecedeki cennetlerde olursun. Öyle değil mi böyle? Bakın burada iki mesele çıkıyor ortaya. Çok ciddi iki tane mesele. O da ne? Birincisi şu: İnsanın amellerin imanın hangi bölümüne dahil olduğunu bilmesi meselesi. İki, hangi amelin bu olduğuna bu olduğunu belirleme meselesi. Yani mesela. Hariciler niye sapıtmışlar? Hariciler imanı parçalara, ameli parçalara ayırmayıp bütün ameli tek parça görmüşler. Buradan sapıtmışlar. Öyle mi? Allah'ın mümin dediklerine kafir demişler. Hatta Allah'ın cennetle müjdelediğini, ben onlardan razı oldum dediği insanları bile tekfir etmişler. Sebep? Çünkü amelleri kısımlara ayırmayı bilmemişler. Hepsini bir şey olarak görmüşler. cüz olarak görmüşler. İkinci problem ise insan mesela bir ameli karıştırırsa yani vacip imana dahil olan bir ameli tutarsa asr imandandır derse veya da müstehap olan imana dahil olan bir ameli tutarsa vacip olan imandandır derse bu da ne yapar? Bu da insanların hükümlerini birbirinden ayırır. Öyle mi? Mesela vacip olan imanda olan bir amel vardır. Diyelim ki adamın biri karıştırdı meseleyi. Dedi ki bu asr imandandır. Allah'ın Müslüman dediğine kafir diyecek. Öyle mi? Çünkü asr imana imandan muhalefet insanı küfre götürür. Öyle mi? Ama vacip imanda olsa en fazla fasık yapar adamı. Ya yani Müslümandır, lakin fasıktır. Bunu yapamazsa adam, bu ölçüyü tutturamazsa onun için, amellerin hangi kategoriye girdiği için ilim lazımdır. Öyle değil mi? Hiç kimse kafasından veya duygusallıkla e, asıl imana dahil olmayan meseleleri, vacip imana dahil olan meseleleri asıl imana dahil etmemelidir. Bu konuda açık naslar olması gereklidir. Öyle mi? Aksi halde ne yapacağız? Aksi halde biz de hariciler gibi Allah'ın mümin dediklerine kafir demek durumunda kalabiliriz. Onun için zanla, teville, kıyasla, akılla amellerin konumu belirlenemez. Müstehap imandan mıdır, vacip imandan mıdır, aslul imandan mıdır? Hele özellikle aslül imana dahil olan meseleler. Çünkü buradaki ihtilaf çok ciddi yaptırımları var, öyle mi? Bunun için ne olacak? Sarih ve sahih olan deliller olacak, öyle mi? Yani hem bize ulaştığı yönü sahih olacak. Yani Kur'an-ı Kerim gibi veya o da sahih sünnet gibi hem de o amelin aslül imana dahil olduğunu göstermesi sarih olacak. Akılla, zanla, kıyasa veya falan alim böyle demiş, falan alim böyle demişle değil. Açık ne olacak? Açık sarih. Nasıl olacak? Aksi halde dediğimiz gibi çok ciddi problemlere sebebiyet verebiliyor. Anlaşıldı inşallah. Yine burada ee, i̇kinci bir mesele, bu konuyla alakalı amelin cinsi meselesi. Yani bir adam diyelim ki ben iman ettim dedi. İman ehli olduğunu söyledi. Lakin amelin cinsini terk etmiş. Yani hani vacip ameli değil, müstahhaf. Amel, amelin cinsini terk etmiş. Hiç, hiç amel yapmıyor yani. Din adına hiçbir amel yapmıyor. Sadece şey yapıyor. Sadece iman ettiğini söylüyor. Veya kelime-i tevhidi söylüyor. Yani dilin amelini yerine getiriyor. Bu insanlar ne değildir? Bu insanlar iman müsemmasında değillerdir. Neden? Çünkü Allah Azze ayet kelime de bu tip insanların müminler olmadığını söylüyor. Bu ayet kim bize söyleyecek? Nur Qur'k Yedi. Ve amen bilallahi wa bil rasuli wa Thumma minhum min Öyle mi? Onlar biz Allah'a ve Resulüne iman ettik ve itaat ettik derler. Sonra onlardan bir taife yüz çevirir. Sünmate Walla ferequm minhum min بعد ذلك وَمَا أُلَائِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ Onlar mümin değillerdir diyor Allah Burada yüz çevirenler imandan mı yüz çevirmişler, amelden mi yüz çevirmişler? Amelden yüz çevirmişler. Delil imandan. Şimdi biri çıkıp bize der tamam. Şimdi sen diyorsun ki amelden yüz çeviren insan şey değildir, ee, külliyen amelin cinsini terk eden insan Müslüman değildir e mesela, mümin değildir. Lakin bu ayette yüz çevirmişler diyorsun, belki adam imandan yüz çevirmiş. Demiş ki ben iman ettim demiş, sonra ben iman etmiyorum demiş. Zaten bunun mümin, mümin olmadığında ihtilaf yok ki hani böyle bir adamın. Biz ne diyeceğiz? Bunu Kur'an'daki kullanımdan biliyoruz. Çünkü Kur'an, tevelli kelimesini amelden yüz çevirmeye, tekzip kelimesini de imandan yüz çevirmeye kullanır, tamam mı? Kur'an ne yapar? Tevelli kelimesini, Kur'an'ın geneline bakın. Amelden yüz çevirmeye neyi kullanır? Tevelli kullanır. Tevelli, sümme yetevella, burada olduğu gibi. İmandan yüz çevirmeye, imanı reddetmeye ise tekzip kelimesini kullanır, öyle mi? فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَا كَذَّبَ وَتَوَلَّى Öyle mi? fala saddaka ve salla ne doğruladı yani ne peygamberi doğruladı ne de salla ne de namaz kıldı öyle mi velakin lakin ne yaptı kezzabe yalanladı ve yüz çevirdi kezzabe neyi karşılıyor sadakayı karşılıyor öyle mi eee neyi karşılıyor namazdan dönmeyi yani amelden dönmeyi karşılıyor bu istidlal biçimi de kimin istidlal biçimi ol, İslam ulislam bimutiymiyenin bu tevelli ile şeyin birbirinden ayrı olduğunu getirmiş olduğu istillar biçimi. O zaman ne diyeceğiz? Amelleri bir bütün olarak ele alırsak, amelin cinsini terk eden insan mü'min değildir. Amelleri birbirinden ayrı olarak şey yaparsak, ele alırsak, asrül imana dahil olan amelleri terk eden veya asrül imanda yapılmaması gerekenleri yapanlar iman müsemmasının dışına çıkarlar. Öyle mi? Vacip olan imana dahil olan amelleri terk edenler ise bunlar nedirler? Yaptıklarını helal görmedikleri müddetçe veyahut da aslını inkar etmedikleri müddetçe iman dairesi içinde ne yaparlar? İman dairesi içinde kalırlar. Müstahap imanı terk edenler ise sadece dereceleri oynar. Yoksa yine iman müsemmasının içinde azabı da hak etmeyen insanlardırlar. Buraya kadar anlaşılmayan veyahut da söyle söylemek istediğimiz bir şey var mı? Tamam. Şimdi biz fırkaları zikredeceğiz daha sonra hangi fırka, bu konuda ne düşünmüş fırkaların, ehl sünnetin yanında hükmü nedir iman konusunda ona geleceğiz bir sonraki konumuzda. Peki şöyle bir soru sorsam size, desem ki buraya kadar güzel bunda problem yok. Ha amelin imandan, imandan olduğuna dair ehl sünneten nakilleri de kitabın içerisinde yapacağız. Biri çıksa bize dese ki peki bu amel imandan değildir diyen adamlar. Yani bunlar neye göre amel -i imandan değildir demişler. Hani durduk yere mi demişler? Böyle hiçbir şey hiçbir sebep yokken ortada durduk yere şey mi demişler? Yani amel imandan değildir mi demişler? Yoksa bunların da kendilerine göre bir delillerin var mıdır deseler nasıl bir cevap vereceğiz? <gülüyor> Heh, güzel. Birinci bu. Derler ki "Ellezine amenu ve amilus salihate iman ayrı amel ayrı." Öyle mi? Mugayir şeyler bunlar. Çünkü vav, wow, mugayireti gerektirir demişler. İkisi birbirinden ayrı şeyler. Biz bunun cevabını verdik mi? Konunun içerisinde bunun cevabını delil zikrettiğimiz zaman zaten verdik. Başka iki. Evet, evet, ayette bedeviler iman zaman Allah Azze Celle, hayır iman hani şey İslam olduk demiştir. Tamam. Nasıl delil alıyorlar? Nereye? Hangi kısmını delil alıyorlar? وَقَالَتِ الْاَعْرَابُ اَمَنَّا قُلْ لَمْ تُعْبِنُوا De ki siz iman etmediniz. Ne diyeyim peki? وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمَّ اسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلُ الْاِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ İman henüz sizin kalplerinize ne yapmamıştır? Girmemiştir. Yani Arabiler iman ettiklerini söylüyor. Allah iman ettik demeyin, İslam olduk diye. Peki bunun konuyla bir alakası var mıdır? Konuyla bir alakası yok. Neden? Hatta tam aleyhe delil olur bu. Şöyle ki, Arabiler iman ettik demişler, İslam da olmuşlar. Yani zahiri amelleri de yerine getiriyorlar, öyle mi? Şimdi iman kalbi bir durum. Biz kimsenin iman edip etmediğini bilemeyiz. Şimdi herkes ben iman ettim diyen bir insan doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor? Biz bunu bilemeyiz. Sadece biz dünyalık hükümde bu adamı nasıl doğrulayabiliriz, doğru, doğrulayabiliriz? Yaptıkları, yaptığı amellerle, öyle mi? İslam olmuşsa, yani amel yapıyorsa imanın yansıması olan amelleri yerine getiriyorsa biz deriz ki tamam bu adam iman etmiş. Artık içinden iman etmiş etmemiş o bizim bileceğimiz iş değil. O Allah'a kalmış olan bir. Arabiler bak o dönemde demek ki amel yapıyorlar ki Allah tam hakken iman etmediklerini sadece ama amel yapıyorlar, İslam'ı uyguluyorlar. Onun için İslam olduk deyin diyor Allah. Henüz iman etmediniz çünkü. iman tam kalbinize ne yapmadı? Oturmadı. Bilakis bu, bu taifenin neyine delil olur? Aleyhine delil olur. Demek ki o dönemde her iman eden içinden kabul etmese bile dışından amel etmek zorundaydı. Amel etmeden kimsenin imanını ne yapmıyorlardı? Kabul etmiyorlardı. Bu sebepten Arabiler amelleri yapıyorlardı. Allah da dedi ki siz iman etmediniz. Kendini ilgilendiren kısmı söyledi. Kalp noktasını. Ama İslam olduk deyin çünkü İslam oldunuz yani. Namaz kılıyorsunuz vesaire vesaire. Bu tip şeyleri yapıyorsunuz. Tamam Başka delil olarak ne zikretmişler? Heh, her amel imandan olmuş olsaydı, her amelin terki insana ne, ne yapardı? Küfre götürmesi gerekirdi. Oysa biz bunun böyle olmadığını biliyoruz demişler. Biz de ne diyoruz? Biz diyoruz ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, amelin imana dahil olduğunu da söylemiştir. Amellerin mertebe mertebe olduğunu da kim söylemiştir? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam söylemiştir. Bazı ameller vardır demiştir. La ilahe illallah gibi imanın en üstüdür. Bazı ameller vardır. İmanın neyidir? imanın en altıdır. En üst sünnette zaten böyle bir şeye gitmemiş. Her amelin, terkinin küfür olduğunu ne yapmamış? Küfür olduğunu söylememiş. Bilakis biraz önce zikrettiğimiz tafsilatta olduğu gibi amelleri kısım kısım ayırmış. Şimdi burada asıl meseleye geleceğiz. Bir sonraki derste anlatacağımız irca mezhebi zaten müstakil bir mezhep değildir, yani amelin imandan olmadığını söyleyen mezhep, müstakil bir mezhep değildir. Haricilere reddül feil olarak doğmuştur. Öyle mi? Hariciler, ameller hepsi aynı kategoridedir, kim amelde problem yaşarsa kafirdir derken bunlar da haricilerin fitnesinin önünü alabilmek için amel imandan değildir demişlerdir. Zaten hangi mezhep olursa olsun, muayyen bir mezhebe reddül feil olarak doğarsa mutlaka hatalara düşer. Neden? Çünkü doğrularını belirlerken NAS'lara değil karşının yanlışlarına göre doğrularını belirler. Öyle mi? Hangi mezhep olursa olsun eğer usulünde özellikle bir mezhebe muhalif olarak çıkmışsa doğrularını NAS'a göre değil doğrularını karşıdaki mezhebin yanlışlarına göre şey yapar, belirler. Mürciyede de aynen böyle olmuştur. Yani haricilerin fitnesini engelleyelim derken ne yapmışlar maalesef? ''Haricilerin fitnesini engelleyen'' derken, ''Amel imandan değildir'' demişler. Niye? Arkadaşımızın dediği gibi. Çünkü hariciler, amel hepsi bir bütündür. Ve amelin hangi noktasında muhalefet ederse desin, kişi kafir olur demişlerdi. Bunlar da hayır. Mesela demişler bak işte hariciler öyle diyor. Amel imandansa o zaman her amel insanı ne yapar? Kafir yapar. Biz ne diyeceğiz? Biz diyeceğiz ki böyle olmaz. Böyle olmaz. Biz diyeceğiz ki naslarda amelin imandan olduğu net bir şekilde varit olmuştur. Lakin amellerin farklı farklı olduğu, farklı farklı şubelere ait olduğu da yine ne olmuştur? Yine belli olmuştur. Ondan ötürü nedir? Ondan ötürü kimse ne yapamaz? Kimse böyle diyemez. Anlaşıldı mı burası? Başka? Söyle. Daha belli olanını söyleyelim. Hani biz hatırlıyorsanız hangi dersimizde anlatmıştık? Allah zevcelle cehennemlikler hadisi. Yani hem Müslüm'de hem Buhari'de Ebu Saîd'in Hudrî'nin rivayet etmiş olduğu Cehennemin Cehennemiyun hadisinde Allah zevcelle cehennemliklerin ateşten çıkarılmasını anlatırken grup grup demiştik cehennemlikler değil mi? Bir gruba melekler şefaat edecek, bir gruba Allah izin verdikten sonra Peygamber Aleyhissalatu vesselam şefaat ve şefaat edecek. Daha sonra en son Allah diyecek ki şefaatil meleike ven ve ve'l-mu'minun. Peygamberler şefaat etti, melekler müminler şefaat etti. Kim kaldı? Ben kaldım. Şimdi sıra Allah azze ve celle ne yapıyor? Allah azze ve celle şefaat ediyor. Ne yapıyor demiştik? En son ne diyordu Allah azze ve celle? Hiçbir hayır yapmayan adamı da cehennemden ne yaptılar? Cehennemden çıkardılar. Veya arkadaşımızın dediği gibi ne? Kalbinde zerre kadar, kardal tanesi kadar iman olan insanları da cehennemden ne yaptılar? Cehennemden çıkardılar. Demek ki ne demişler? Demek ki demişler, amel imandan değildir ki amel ehli olmayanlar bile cehennemden çıkarılmıştır. Çünkü kim cehennemden çıkar? İman müsemmasına dahil olan insanlar ne yaparlar? Cehennemden çıkarlar. İman müsemmasına girmeyen insanlar ebediyen ne yapacaklardır? Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Nasıl cevap vermiştik biz buna peki? Bir. Kalbinde hardal tanesi kadar iman olan, bir insanın kalbinde hardal tanesi kadar iman olabilmesi için hardal tanesi kadar imanın olmasını gerektirecek bütün as imana dahil olan amelleri yerine getirmesi gerekir. Öyle mi? Bu delil olmaz. Yani bunu söyleyen insanlara bu delil olmaz. Bu onların yanlış bir delilidir. Neden? Çünkü biz amel imandandır dediğimizde zaten bununla beraber onu da zikredeceğiz. Amelin imanı arttırdığını, amelin yokluğunun da imanı eksilttiğini söylüyoruz. Ha? Bu adamın kalbinde kardal tanesi kadar iman varsa demek ki kardal tanesi kadar imanı oluşturacak amelleri yapmış. Bir taraftan da haram olanları yapmış. O imanını eksiltmiş, eksiltmiş, eksiltmiş. Öyle mi? Ama sonuçta iman müsemmasında kalacak kadar onun kalbinde ne var? Onun kalbinde şey var. İman var. Bu bir. İki. Hafızimle hacerin dediği gibi söyleriz. Ne deriz? Aslül iman ayrıdır. Kardal tanesi kadar olan nedir? Kardal tanesi kadar ayrıdır. Demek ki bu adam aslül iman'ı elde etmiştir. Yani aslül imana dahil olan amelleri yerine getirip kalbinde aslul iman mevcuttur. Ekstra bile vacip olan amelleri yapmıştır. O da hardal tanesi kadar iman peydah etmiştir onun şeyinde. E hardal tanesi kadar olan iman peydah etmiştir onun kalbinde. Ondan dolayı bu delil olmaz. Lakin hangi şey delil olabilir? Yani sarih olan kalbi hiç, hiç amel yapmayan insanları ne yapın? Hiç amel yapmayan insanları Ce şeyden, cehennemden çıkarın e, e, hadis-i şerifi. Biz buna ne diyeceğiz? Biz buna diyeceğiz ki bir, naslar iki kısımdır. Bir müteşabih naslar vardır, bir de muhkem olan naslar vardır. Öyle mi? Muhkem olan naslar, tek manaya gelen, kitabın anası olan, birden fazla manaya gelmeyen naslardır. Müteşabih olan naslar, birden fazla ihtimalin içerisinde mevcut olduğu naslardır. Müteşabih nasları nasıl anlarız? Muhkem nasların ışığında anlarız. Kalbinde zerre kadar hiç hiç amel yapmayan insanı cehennemden çıkarın. Bu şunlar olabilir mi? Daha Risalet gelmeden önce hiç şeriatın hiçbir amelini bilmeyen lakin ne yapan? Lakin tevhidle mu amel eden insanlar olabilir mi? Olabilir. Biz bunu bilmiyoruz. Çünkü bak Allah sınıf sınıf ayırıyor birbirinden. Meleklerin şefaat ettiği, rasullerin şefaat ettiği, müminlerin şefaat ettiği, kalbinde kardal tanesi kadar, kalbinde zerre kadar ve iman edip hiç amel işlemeyenler. Demek ki bunlar sınıf sınıf olan insanlar. Bu, bu sınıf olabilir mi? Olabilir. Öyle mi? İki, biz ne demiştik? Şeriatın ıstilahında amel yapmasına rağmen çokça amel yapmayanlara da bu kelime kullanılmıştır. Öde mi? Amel yapmasına rağmen, lakin çok şey amel yapmayanlara bu kelime ne yapılmıştır? Kullanılmıştır. Örnek olarak da neyi verdik? Borçlu bir kimsenin borcunu alacaklarını geciktirmesi, Allah için başka hiçbir hayır işlememesine rağmen bundan dolayı şey yapması. Neydi bir adam vardı? Borçluların borçlarını ödeyemedikleri zaman, nerede geçiyordu bu hadis? İmam Nesai'de, borçlular borçlarını ödeyemediği zaman ne diyordu? Ya işte borçları toplayan adamına. Bir şey olmaz diyordu, ertele. Belki biz de Allah'ın karşısında günahkar çıktığımız zaman Allah da bizim günahlarımızı ne yapar? E şey yapar, bizim günahlarımızdan geçer. Bizi şey yapar, affeder diyordu. Ne diyordu Peygamber aleyhissalatu Bu adam hiçbir hayır yapmadı. Ve Allah azze ve celle'nin huzuruna gitti. Allah azze ve celle onu affetti. Bu adam hayır yapmamış mı? Yapmış. Lakin nerede şahane buna? Hiç hayır yapmamış dedi. Başka ne demiştik mesela? Başka? 100 kişiyi öldüren adamın kısası demiştik mesela, sahih rivayette. Bu adam da ne yapıyordu? Bu adam da demiştik, ee, iman ettikten sonra o kötü insanların, tövbe ettikten sonra kötü arkadaşlarının bulunduğu ortamı terk edip salihlerin yurduna hicret etmişti. Bu bir amel değil midir? Hicret hem de amellerin en faziletlilerinden bir tanesidir. Lakin Azap melekleri geldiğinde ne demişti? Bu adam hiç hayır ameli yapmadı. Onun için bunu biz alacağız demişti. Öyle mi? Rahmet meleklerde hayır, bu adam, bu adam biz alacağız demişti. Ve hasilik elam kısa bu şekilde devam etmişti. Bakın, hicret gibi bir de çok meşakkatli olan bir ameli yapmasına rağmen bu adam için şeriat ne lafını kullanmıştı? Hiçbir amel yapmamış. Demek ki bu şari'in neyidir? Bu şari'in lafzıdır. Kimin için kullanabiliyor bunu? Amel yapmıştır ama çok şey amel yapmamıştır. Öyle mi? Buna da kullanabiliyor veya da iman etmiştir, amel yapmaya fırsat bulamadan vefat etmiştir. Bu insanlar için de ne yapabiliyor? Kullanılabiliyor. Onun için bu ne olmaz? Bu neşe olmaz. Bu delil olmaz. Hem müteşabih olup birçok ihtimal söz konusu olduğundan ötürü, hem de şari'in bu lafızı amel eden insanlara bile kullanmasından ötürü bu ne olmaz? Bu olmaz. Veya burada kasıt şu da olabilir. Asrül imanı yapmıştır vacip olan veya müstehap olan imandan hiçbir amel yapmayan bir insan da olabilir. Veya iman etmiştir. Amel etmeye fırsat bulmadan ya o şehit olan adam gibi şehit olmuştur veya yüz kişi öldüren adam gibi vefat etmiştir veya da fetret döneminde yaşamıştır. Sadece imanla Allah'a kulluk etmiştir. Zeyd ibn-i Amr ibn, -Zeyd i̇bn, -Amr i̇bn gibi mesela. Ama amel edecek bir amel bilmediğinden ötürü amel yapmamıştır mesela vesaire. Bu da ne olmaz? Bu da delil olmaz. Yine bu konuda zikredilen Kıssalardan bir tanesi. Buna benzer kıssalar. Yani eğer şöyle söyleyelim. Bir hadis daha zikredeceğim inşallah. O da ne? O da Huzeyfe'nin hadisi. Daha önce de söylemiştik. Öyle değil mi? Huzeyfe'nin hadisinde ne vardı? Öyle bir kavim gelecek ki ne namaz bilecekler, ne zekat bilecekler. Hiçbir şey bilmeyecekler. Sadece La İlahe İllallah diyecekler. Sıla, tabiinden sıla. Huzeyfe diyor bu onları kurtaracak mı Huzeyfe? O da diyor evet bu onları kurtaracak. Yani o La İlahe İllallah kelimeleri onları kurtaracak. Bir. Bu hadiste varit olan insanlar için Peygamber Vesselam diyor ki Kur'an-ı Kerim şey, İslam elbisenin üzerindeki nakışlar silinip gittiği gibi İslam da silinip gidecek. Elbisenin üzerindeki nakışlar, elbise yıkanıp yıkanıp silinip gidiyor, o da öyle silinip gidecek. Hatta bazı rivayetlerde Kur'an-ı Kerim bile şeyden kalkacak, yani sayfalardan Kur'an-ı Kerim kalkacak, öyle bir topluluk kalacak ki Sadece din adına la ilahe illallah piyasada olacak. Yani başka hiçbir şey olmayacak ve bunların la ilahe illallah bunları kurtaracak. Biz henüz daha böyle bir döneme gelmedik. Öyle değil mi? Yani niye? Çünkü Kur'an-ı Kerim var. Sünnet var. İnsanların amel edecekleri bütün kaynaklar ellerinde mevcut ama kıyametten önce gerçekten öyle bir zaman gelir. İnsanlar Müslüman olduk derler ve la ilahe illallah dışında hiçbir şeye ulaşamazlar. Ulaşabilecekleri hiçbir kaynak olmaz. Zaten insan neye ulaşmışsa insanı Allah katında mükellefiyeti de nedir? Mükellef olmuş olduğu şey de odur. Şu an için en azından bu ne değildir? Bu özel veya şöyle söyleyelim. Bu özel bir zamana has bir delildir. Öyle değil mi? Özel bir zamana has bir delildir. O da la ilahe illallah'tan başka hiçbir şeyin kalmadığı şey bir ortam. Şimdi akabine ne diyeceğiz? Bu insanların getirmiş oldukları deliller bu ikisi hadisin sınıfına girer. Yani ya mesela bitaka hadisini getirmişlerdir. İşte bir adam gelecek 99 tane işte sicil, günah defteri olacak. İşte cehenneme gideceğini umarken Allah Azze ve Celle diyecek ki bana işte şeyi çıkar. Ee, senin öyle bir şeyin var ki bizim yanımızda, öyle bir kartın var ki sen bununla kurtulacaksın. o da yerle gökle tartılsa o daha ağır gelir. Açacaklar ki kelime-i şehadet ve bu adam ne yapacak? Bu adam kurtulacak ee, mesela. Bu hadis sahili ne? Birinci hadis gibi. Yani birçok ihtimalin olduğu ve kelime-i şahadete dahil olan asr imana giren bütün amelleri yaptığını lakin vacip olan e, iman noktasında yani haramları işlediğini yapmadığına delil olabilir veyahut da hiçbirine yetişmeyip sadece kelime-i tevhide yetişip e, ameller noktasında yetişemediğine vesaire veyahut da genelde getirilen deliller aynı Kuzeyfe hadisinde olduğu gibi özel bir zamanı, özel bir mekanı zikreden ney? Zikreden hadisler, anlaşıldı mı? Anlaşılmayan veya bizim anlatamadığımız bir yer var mı? Yok. Waakhiru da'wana. Alhamdulillah ya Rabbi alamin.